920. konu, Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'in yeme içme adabı ve bu konuda yol gösterici olmaları, İbni Abed şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Ali bana, ey Abed'in oğlu, sen yemeğin hakkının ne olduğunu biliyor musun, diye sordu, hayır bilmiyorum, nedir yemeğin hakkı, dedim, Hazreti Ali, onun hakkı, Allah'ın ismiyle, ey Rabbim, bize verdiğin rızıkları bereketli kıl, denilmesidir, buyurdu, Sonra da, peki yenilen yemeğin şükrünün ne olduğunu biliyor musun, diye sordu, onun şükrü nedir, dediğimde de, bittiğinde, bize yemek yedirip su içiren Allah Teala'ya hamdolsun, denilmesidir, buyurdu.